Allah'ın ona verdiği nimetleri düşünürse mutlaka Allah'a yönelecek. Veyahut Allah'ın başka halka vermiş olduğu celal sıfatı en tecelliyatı, amalık, mecnunluk, kanserlik, ünsellik onları görünce hakka mutlaka yönelmesi lazım gelir. Kiracı bir adam evi olmasa, evi olanlara bakarsa hüsran içinde kalır. Ama kiraya yer bulamamış, suhakta kalmışlarını gördü yok da Allah'a yaklaşır. Allah sıhhat vermiş mesela. Hastaları görürse vakıf sıhhat olduğunu bilecek. Gece olmasaydı gündüzü bilemezdik. Onun için sevecek Allah'a Allah'ın verdiği bu nimetler şükrederse Allah onun kalbine muhabbetini verir. Verince Allah'ı sevmeye başlar. Şükürsüz kalp Allah'ı sevemez. Allah'ı sevmek öyle. Nimetlerine bakacaksın. verdiği nimetleri. Bir de musibetler var. Onlar da seni biri kılmış. Nimetlerle mütenayim kılmış. E, elbet ki hakikati şükretten lazım gelir. Şükrettiğin vakitte Allah nimetini ziyade kılar. Niyetiniz ziyade kıldın da evvela muhabbet verir. Hz. Musa Tuğr'dan geliyordu. Bir adam çıktı. Dondu da yok, pantolonu da yok, çırıl çıkmak. Anadan doğru gibi kumla örtmüş kendisini. Dedi Cenab-ı Musa, ya Musa söyle Allah'a bana biraz nimet versin. Baksana benim şu halime kumla ben kendimi örtüyorum. Allah'ın hazinesinde bir şeyin eksileri bana bir elbise verirse. Hz. Musa Tuğr'a gitti, işi arz etti Allah-u ve Teala Hazretlerine. Allah buyurdu ki haline şükretsin. Hz. Musa geldi bunu tebliğ etti, bunun nesine şükür dedi. Bir rüzgar çıktı, kumlar gidince çılçılık ortada kaldı, bu sefer çöne gitti. Kaçtı çöne, yere kimse görmesin diye oldu o yazdıncılısında. Onun Allah'ın verdiği nimet neyse ona şükretmek lazım. Şükretti mi kul, Allah nimetini daha ziyade kılar. Nimetin ziyade kılmasını evveli Allah muhabbetini kalbine verir. Vakit Allah vakit Allah'ı tanırsın, Allah'a seversin. Ve Allah tarafından sana ihsan olunan, manik olduğun nimetleri görebilirsin. Yoksa Allah göstermesi göremezsin işte. Balık gibi. Balık etrafında su var, balık farkında değildir etrafındaki nimeti.